قضيا اترسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صلوا, صلوا على بسم الله الرحمن الرحيم فَيَنْظُرُونَ إِلَى السَّاعَةِ تَاْتِيهِمْ بَغْتَةً مِنْ قَبْلِ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَإِنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ صدق الله العظيم اللهم وفقنا بالقران العظيم بارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم فصدقتم بالحي القيوم الذي لا موت أبدا ودفع عنكم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم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 Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala aleyhi ve sellem ruhaniyeti haberdar olmuş oluyor. Meclisimizde hazır bulunuyor. Hakkımıza şahit oluyor. Ve bize şefaatçi olacak inşallah. Biz bu zamanda toplandık. Onun beyan ettiği hadis-i şerifleri rivat ediyoruz. Meclislerimiz onunla ziynetleniyor, oturleniyor, Nura kark oluyor elhamdülillah. Tabi kardeşlerimiz yaklaşan Noel tehlikesini de düşünerek yine bir kıyamet alametidir bu evet okuduk kıyamet kopmadan olacaklardan biri nedir? Etetke bi ün nesenden sizden evvel kendine kitap verilmiş olan Yahudi ve Hristiyanların modalarına, adetlerine. Uyacaksınız. Şibran bi şibrin ve dira'an bi Karış karış, kulaç kulaç. Arşın arşın. Hatte alevseleku cuhradabbille selektümuh. Onlar kertenkele yuvasına girme kapsalar, siz de onların peşine gireceksiniz. Efendim. Takunyayı takunyaya göre ölçüleyip kestikleri gibi tıp atıp onlara uyacaksınız.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 Hristiyan memleketlerinden daha fazla bir rağbetle bizde sevaç buluyor, vitrinler süsleniyor, reklamlar ona göre başlıyor, çamlar kesiliyor, efendim hindiler meydana çıkıyor, kurban bayramıymış gibi. Efendim, batıl adetler taklit ediliyor, büyük bir tehlike geliyorum diye diye geliyor.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 <gülüyor> insanlar İslam'a uymayan işlerin alenen işlendiğini görüp de ellerinden gelen müdahaleyi yapmazlarsa <gülüyor> ölmeden evvel diyor cehenneme girmeden evvel çok yakında dünyada Allah toptanının belasını verecek. İyiler de dahil ona. İşte Yuşe Aleyhisselam'a gelen vahiy kulaklarınızda küpe olsun. Mevla bu diyeceği ablene nur. İnni muhlikun min kavmike min khiyarin 40.000'den ve min şerrari 70.000. Ben senin kavminden ümmetinden 40.000 kişiyi helak edeceğim, hepsi de iyilerinden. 70.000 kişiyi de helak edeceğim kötülerinde. Duşa selam daşas. Kötüleri anladık da iyileri niye azap ediyorsun ya Rabbi. Buyuru dilleyenüm lem ve akelum ve Benim kızdığım günahlara karşı hiç o masiyetlere karşı bir nefret, soğukluk göstermediler. o günahları işleyenlere efendim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 bize uymayan kültürleri reddedelim. Bizi bozan, bize zarar veren, dünya ahiret sıkıntımıza sebebiyet verecek olan ve Allah'ın habında netice itibarıyla da Hristiyan işgaline yol açma tehlikesi arz eder. değil mi? E şimdi Irak ne durumdadır? Zavallar efendim bir türlü Hristiyanları kovamıyorlar. Afganistan ne durumdadır? Her yeri görüyorsunuz.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 Kur'an'da da geçiyor. Bir Babile Haru ve marud. Babil diye gitsen şimdi hiçbir yer yok. Haraptır. Efendim. Küfe diye bir şey kalmamış. Meşhur Küfe. Değil mi? İslam'ın başkenti, Dâle Efendimizin eee hilafet makamı Küfe'dir şey yok Necef'e. İntikal etmiş.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 Ondan sonra parklar, şeyler efendim, köllerin ortasında bir yeşillikler, bir çimler buralarda öyle yok. Bunlar kıyamet alametlerindendir. Ha tabii bu olmasın mı? Bu zemmedilen bir alamet değildir. Fakil alamettir. Yani bunlar gerçekleşecektir. Belirti olarak bunları tespit edin. Takip edin demektir. Belirtiler olarak. Yoksa ağaç dikmeyin, sulamayın manasında değildir. Yoksa tabi ki harap yer, viran yeri de mamur etmek İslam'da vardır. Ne buyuruyor? Elinde ağaç videsi varken kıyamet kopmaya başlasa he? onu dikmeden bırakma diyor. İslam'da da böyle bir acayip şeyler vardır. Hasiyetler vardır. Tavsiyeler vardır. Yani dünyanın viran bırakılması, harap bırakılması, bakımsız halde bırakılması Allah'ın emirlerinden değildir. وَاسْتَعْمَرَكُمْ ف۪يهَا <gülüyor> Ayet-i Kerime'de Salih Aleyhisselam'ın sözü olacak. Kur'an'da geçiyor. Allah-u Teala اَنْشَيْكُمْ مِنَ الْعَرْضِ Sizi topraktan yarattı. وَاسْتَعْمَرَكُمْ <gülüyor> fiha Ve sizi dünyada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 İnsanın İslam'a sahip çıkmasıdır. Sen dinine sahip çıkarsan o din seni sağlığın açısından yiyeceğin, yiyeceğin, yaşayacağın her bakımdan olsun o din seni mamur yapar. Ama sana ne dediler? Tu kaka! Din geri bıraktı bizi. Bırak dini dediler. Elinden Kur'an'ı Mur'an'ı aldılar. Eline romanları, hikayeleri verdiler. Şimdi Aydın olacağın, münevver olacağın, şu olacağın, bu olacağın dediler. Onlarca yıl geçti. Şimdi ne oldu? Hadi millet ediyorlar evleri boşaltın. Ne olacak? Hepiniz yıkılacaksınız diyor. İstan mı yaptırdı ya bu evleri? Allah böyle mi emretti size? Mücahit demirden çaldı, öbürü çakıldan çaldı, öbürü bilmem deniz kumu kullandı. Denizin kumu, çakılı, demiri çürüttü bunları ben mimar mıyım, mühendis miyim yani? Evelakin şurayı ben alacağım zaman buraları 15-20 sene evvel geldik. Müteahhit diyor bana ki: "Ya niye pahalı diyorum bura?" Ben diyor buna dere kumu kullandım." diyor. Bana ne diyorum ya? Bana ne kadar diyor? herkes deniz kumu kullanıyor. E ne alakadar ediyor diyorum. Ama ne anladık şimdi? Çok alakadar ediyormuş. Deniz kumunun tuzuk <gülüyor> demiri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 sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Salavatı eksik etmeyin. Devamlı Allah salli ala seyn Muhammed ala alihi ve sahbi ve sellem. Bu meclislerin bereketi odur. Ne kadar salavat getirdiniz, Allah Teala o kadar meleklerese rahmet yağdırıyor şu meclislerde ya. Yani. Evet. Hadis meclisleri. Şimdi Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadisçi. İddat, tugal, emanet, mgnemen, ve zekat, mgrman, ve yutalma, lirayi <Sessizlik> din. Bu da meşhur bir hadis. Kıyamete yakın olacaklardan. Emanet kâinîmet olacak, zekat, borç ödemek gibi zor gelecek.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 O 5 bin lira vereceği zaman ve ele içi gidiyorlar. Şu para şimdi kalsaydı kenarlar. Işte. <gülüyor> Alırken iyiydi. Heriften aldım parayı da mübarek adam. Ödeyeceksin. Onu atlatıyor biraz daha. Bir ay sonra, iki ay sonra. Allah. Allah. Sonra, ne olur Allah rızası için takibe koyma benim senedi. Adam geliyor fetva soruyor. Hocam diyor takibe koyayım mı? E günü geçti mi diyorum. Geçti. Herif ödeyebilecek gücü var mı? Var. Ödüyor mu ödemiyor. Ne yapıyor? Allah rızası için diyor diyor. E bulmuş senin gibi Müslümanı. Allah rızası için. Seni o alıyor. Allah Allah. Namaz yok. Abdest yok. Anlısı iyice değmemiş. Cuma yok, bayram yok. Her borcu var sıkışınca diyor ki ya diyor ne olur diyor bir daha seni hacca yazıldım diyor. Şu parayı diyor biraz daha diyor tolerans verirsen bir iki sene diyor hacca da gidip gelirsem ödeyeceğim diyor. Ne haçı yahu.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 Kaç ayda tutmuş? Hani adam parasını vermi? Bu nedir zulüm? Matlulaniği zulümün, zenginin borcunu ertelemesi büyük bir zulümdü. Hatta buyuruyor ki borcunu ödeyecek malı bulunup satmayıp bekletmek de zulümdü. Adama ben sana bir ay sonra nakitim gelecek diye. Bekletme, tehir, geciktirme talebinde bulunamazsın diyor. Elindekini satıp vermen lazımdır. Çünkü senin vaden dolmuş. Sen bir ay sonra ödeyeceğim dedin. Bir ay geçti. E nakit çıkışıklığım var. Nakit sıkışıklığın var da mal sıkışıklığın yok. Elinde para edecek malın var. Satman lazım. Hatta tefsirde diyor ki birkaç takım fazla elbisesi varsa hiç avretini örtecek kadar elbise bırakıp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 Bulu verdikten sonra yetim yok. La yutmü ba'del hülüm. eren yetim olmaz diyor. Mesela orada masarifin tarifleri var. Fakir kim, miskin kim? Adama miskin diyorsun, miskin miskin yatma diyor. ne bana hakaret ediyorsun diyor. Halbuki miskin Arapça'da o manada değil. Yani yoksul, toprağa sürünmüş, hem miskin hem de Toprağa bulaşmış. Yani bir şeysi yok, evi yok, ocağı yok, yatacak gerek yok. Bu manada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 O zaman en büyük zenginler geliyor. 100 bin riyal, 1 milyon riyal zekat verecekler. O evliya parayı el tutmaz. Hiç. Koyarlar yastığın altına. Oradan ona dağıtır, ona dağıtır. Dünyanın fakiri, miskinli, Afganistan, Pakistan, bütün medineye gelen milyonlar zihsana verir, dağıtır. Sonra dedi bana ki ben daha dedi milletin zekatına emanet almıyorum dedi. Artık diyorum dedi ne yaparsanız yapın. Niye? Ne bileyim de, dedim geliyor fakirim diye benden zekat alıyor. Ya fakir değilse?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 Armatör mü diyorsunuz gemi yapanlara? Alaeddin Efendi babamız zamanında Türkiye'nin en büyük armatörü. Alaeddin Efendi Hazretleri buyurdu ki ona zekat defterini bir getir bakalım hesaba bakacağız dedi. Şimdi böyle bir şey olsa bir tane müridi kalmaz. Zenginleri zekat defteri getirir mi şeyhine? Beraber mi kazandık ocevendi der. <Gülüyor> getir bakalım dedi zekat defterine bakacağım. Mahladar efendi bu. Yakar adam mı? Hiç. Bizim efendi babamız ha. Bir de getirdi baktı. Vergiye verdiklerinin hepsini zekata yazmış. Kaç senelik bütçe. Bir para tuttu şimdiki kaç trilyon. Bunların hepsini dedi ayrıyetten zekat olarak çıkartmadan tekkenin kapısından içeri giremezsin dedi. Bu adam cihazda çok büyük senelerin bütçesi yani. Çok da büyük seket tutarı var. Hep vergi sekete yazmış. Ödeyemedi de. Ha, sen diyorsun ki ya ödedim derim, gelirim elini öpelim canım. Sen kimden bahsediyorsun kardeş? Alağağar efendiden bahsediyor. O evliya ki adam bandırmadan kaza almış. Burada Çarşamba'da İsmet Baba tekkesinde efendi babamıza hediye getirilecek. Kaza şöyle bir bakmış. Kazın butlarına böyle vurmuş. Karısına da demiş ki hanım demiş. Hanım, senin butlarına benziyor demiş. Ulan ne iyi millet var ya. Kazın butuyla ne alakası var karının butunu? Neyse bu lafı etmiş. Ondan sonra da kazı almış getirmiş. Tekkiye getirmiş hediye. Birkaç bir şeyler. Efendi Baba buyurdu ki ona... Sen dedi, kadın budunu dedi, karının buduna benzettin. Bize mekruh oldu evladım, geri götür bunu. Ne haberi var? O efendi o. ha Sen de verdim zekatları efendi baba deyip gidip elini öpüşene. Adama gece ne yaptığını sabah söyler. Karısıyla yanlış ilişkiye girene söylüyor. Bak adamı rezil ettirmeyin bana diyor. Karınızla yanlış ilişkiler yapıyor yapanlar var diyor. Kaç kere elif üstüne almıyor. Bak adını veririm rezil ederim diyor. Ne biliyor? Allah bildirirse bilir. Zaten Allah bildirirse kaydında kayıptan çıkıyor. Çünkü Allah'ın bildirdiği şey kayıp olmaz ki. Anladınız mı? Kaybı ancak Allah bilir değil mi? Ama bildirmek istediğine bildirir. Allah bildirdi mi kayıp olur mu o iş? Adam ne yaptı?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 ama din için değil, dünya için. Bu da kıyamet alamet. Efendim babamız Hacı Halayder efendi Kutucuğur. Ruhuna bir Fatiha okuyalım. Çok andık bunu. El Fatih. Alhamdulillah, Rabbi alim nuru Şefaatine aile elisin, hürmetin üzerimize daim eylesin. Gürcüydü o mübarek. Efendi Hazretleri Gürcüleri çok seviyor. Bizim Gürcüler der onlara. şeyh Gürcü olduğunda. Biz de Efendi memleketini seviyoruz. Karadeniz'i seviyoruz. Niye bizim üstadımız oral. Ancak Efendi Baba tabi böyle ikazlar yapar. Derdi ki bak bu Karadenizliler var ya bunlar olmasa derdi. Mihrapta kıldıracak imam bulamazsınız.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 Hatta adı üstünde Laz Hoca, Oflu Hoca tabirleri çıktı. Neden? Hocala önem verdiler. Bir köye gitseniz derdi, 30 hanelik köyde 40 havuz bulursunuz. 40 hanelik köyde 50 havuz bulursunuz. Ali Adar Efendi buyuruyordu. Fakat derdi, iki şeyden sebep imanları kıttır derdi. Bir yandan da bizim Efendi Hazretleri'ne bakardı. Efendi Hazretleri diyor ki, bakıyor bana şimdi diyor, yani içimde ne duygular geçtiğine bakıyor. Ben de öyle seviniyorum ki diyor, sevincimin eseri yüzüme vuruyordu. Bu da bizim yanlışlarımızı söylemeyecek. bizi kim düzeltecek? Heh. Mahmudum derdi, ben sokakıma dayanır derdi. Efendi Hazretlerimiz için. Çok severdi, öyle yüzüme bakardı diyor.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 Dinden başka gayelerle. Şimdi tabi tekrar iş döndü. Hafızlık prim yapıyor. Hocalık prim yapıyor. Şimdi ne prim yapıyor? Diploma toplama. Adama diyor nere mezunusun? Adam diyor ilkokul mezunuyun. Ben seni burada nasıl imam edeyim kardeşim diyor. Ya adam 20 sene medrese okumuş. Ayetler hadisleri ezber. İmam-ı Azam olsan diyor ben sana vazife vermem diyor. Niye? Diploman yok diyor. Öbürü de parayla diploma almış. Azerbaycan'dan profesörlük alıyorsun. Bin dolara falan Azerbaycan'dan profesör oluyor diyor. Ben ordinaliz profesör olurdu. Birkaç bin dolara. <gülüyor> Alıyor profesörlük şeyini bilmemişsin. Geliyor etiket. Altına bir yazıyor prof. Milletin gözü açılıyor. O konuştu mu acayip dinlemelere baş. Öbürü konuşuyor. Kübbeli Ahmet Hoca. Etiketleri ilkokul mezunu. Ortadan tenk. E bu cahilin biri diyor. Bunu kim dinler ya? İşte sizin gibiler dinler. <gülüyor> ee, ne yapalım şimdi? de Hazretleri dedi bana söz veriyorum sana dedi. Diploma alma. Söz veriyorum sana. Müşterim bol olacak. Cemaatin çok olacak. Her gittiğin yerde seni imam edecekler, vahit edecekler. Ben de karışmadım bu diploma işlerine. Bulduk mu dediğini? Bulduk. Bulduk. Daha tüyümüz çıkmamıştı o zaman.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 istikbal var gelecek vaat ediyor diploma vaat ediyor çünkü o zaman kadrolu memur olma şansını yakalıyor kadrolu memur olayım diye okuyor onun içinde ne lazım hafız mısın, mısın soran yok nereyi bitirdin ilahiyatı bitirdim diyor ama ilahiyattan çıkıyor bize geliyor on sene daha okuyor hala da bir şey anlamıyor ben ilahiyattan çıkmış bitirmiş adam okuttum 10 sene e tabii yetiştiler insanlar ama e şimdi orada bir şey vermiyor, bilim vermiyor hiçbir şey. Vermiyor. Saatler dolsun, ziller çalsın, işte notlar ayarlansın, geçeyim gidin, bilim şey. derdi yok. Dinden başka nedenlerle ilim tahsil edilecek kıyamete yakın diyor. Şimdi bütün ilim tahsilleri neye yöneliktir?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 Allah ona hiç beklemediği taraftan rızkını göndermeye kehildir diyor. Ama Allah için okuyacaksın. Ama Allah için de felsefe okunmaz yani. Allah için tefsir okunur, hadis okunur, fıkıh okunur, akad okunur, tos okunur. E hoca, ne var? E senin baban zengin idi. Senin baban zengin idi. Öyleydi. 80 senesinde 80 model Mercedes koydu altıma. Şoförüyle beraber ben vaaza geliyordum. Gül cami var şu altta. Sorun orada hala insanlar var. Terzi Hüseyin diyor ben diyor ilk vaaza çıktığını 78'de biliyorum diyor. Tüğün çıkmamıştı Yavuz Selim'de. 11 yaşından beri kürsülerdeyim. E tamam senin baban zengin diyor. E ama bu adam diyor babası zengin değil şu değil bu değil. E benim babam zengin de E şimdi babamın işleri bozuldu. Gitti. Şimdi ben aç kalıyor muyum? He? Yine rızkımı Allah kefir mi? Kefir. Yine profesörden iyi yaşıyor.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 Lekefabilillah Allah yeter. Kefil olarak da vekil olarak da geldi Onun için çocukları Kur'an medreselerine gönderirken hafız olsun. Rabb'inin kelamını ezberlesin. Başına yarın taç konsun. 70 tane yakın akrabasına, cehennemlik akrabasına şefaatçi olsun. Bu niyetle gönderin. Peşinde diploma var mı?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 Hanım canım alakası. Ne dersen baş. En şey adam zannediyorsun bu adam. Efendim. Dirayetlidir. Şudur. Budur. İki gün sonra on da postası çıkıyor. Ama ana babaya isyan noktasına getirmemeli. İşte adama çok üzülüyor. Bu erkeklik çok zor. Erkeklik zor? Kadını idare edecek Ana babayı üzmeyeceksin. Bir de var mı var ya. Kabir azabı. Anan iki de bir diyecek ki bu karıyı boşa. Şöyle yap, böyle yap. Bu beni dinlemiyor. E sen karıya gideceksin. Niye anamı dinlemiyorsun lan Bir konuyu ulaşırsın. Ondan sonra gerçenleri indireceksin. İşin düşecek karıya. Bu sefer <gülüyor> dinleyeyim mi dinlemeyeyim mi? diyecek. Bildiğini yap hanım diyeceksin. <gülüyor> Yeter ki aramız iyi olsun. İşim iki de bir aramız bozulmasın. <gülüyor> Direnç kalmamış. Ondan sonra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 Çoğunun çocuğu var. Çocuğu ziyaretine gelirse bayramdan bayrama o iyi evlat oluyor. Atmış onu darlazıya. Bakmıyor. Onlara diyorlar ki nasıl iyi misiniz çok mutluyum diyor. Kaç seneden sonra çocuğumu gördüm. O da mutlu olmuş ne yapsın? Niye? Öbürü diyor ki benimki diyor bana beş posta tayak atıyor diyor. E bu tayak atana göre tabi darlazıya atan yıkanmış oluyor yani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 Sanki kapıda tabureleri atmışsın da muhabbet ediyorken herkes ha-ha-hi yapar, camiler o hale gelecektir. Dünya kelamları çok konuşulacak. Hidâsâdel kabîlete fâsîkû kabilelerin, cemaatların, fırkaların yönetimini en kötüleri ele alacak.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 Denecek, herkes şerrinden korkacak. Görüyor musun? İzâ zaharal kaynat, çalgıcı kadınlar çalgıcı söylüyen kadınlar yaygınlaşacak vel bu. çalgı aletleri, enstrümanlar ve şürüvetil humur içkiler içilecek Allah muhafız etsin sözler oynatılacak çengiler oynatılacak Bunlar zuhur edecek. Açık hale gelecek. Belirgin hale gelecek. Ya. Ve la'ne ümmeti evvelaha. Sonra gelen ümmet, önce geçen ümmete lanet okuyacak. Allah muhafaza edecek. İşte Şiiler. Allah şerlerinde muhafaza edin Bu Şiiler, bu Şiiler ne yapıyorlar? Ebu Bekir Sıddık'a lanet okuyorlar. Hz. Ömer Hazreti Osman'a lanet okuyorlar. Ayşe anamıza lanet okuyorlar. Allah onlara lanet etsin. Ve mesken, tetab'u mislen nizam tirmizi hadisinde. Şu sayılanlar olduğu zaman kırmızı yerler, büyük kasırgalar, dünyayı kasıp kavuracak fırtınalar, yüz 200 kilometre fırtınaları görüyorsunuz. Dünyayı kaldırıp götürüyor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 dünya çarşısı Dediler ya Resulullah madde kabul bak bu ne anlama geliyor? Tabi o za o zaman zor anlaşılır 1400 sene evvel ya. Mucizeye bak. En ye künen bağum ila Ey Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bunun manası bizim anladığımız gibi tabi çarşıların yaklaşması bazı rivayetlerde bu rivayette tefsir ediyor. Buyuruyor ki tabi kendi muradını en iyisi kendi bilir. İnsanlar diyor, karşılıklıktan ve ticaret yapamadıklarından birbirine şikayet edecekler. karamaz diyecekler diyor. Nasıl durum? Şu anda tam o durum. Herif alışmış %500'e, şimdi %200 oldu mu, iş yok diyor. Ulan iş yok da senin altındaki araba değişti be. 200-300 milyarlık araba var altında, iş yok.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 Hiç çare etmeyen ağladığı da yok mübarekler. Adam kardan haberi yok zaten. Alıyorum diyor. Bakkala manava kasaba borçtan çıkarıyorum. Maaş aldım onları ödüyorum. Bir daha yüz açık geliyor. <gülüyor> Yorganı bacağına denkleyemiyor. Onun ağladığı yok. O zenginler bir ağlıyor bir ağlıyor. Herif intihar ediyor ya. Allah. Şu hortumcular batıranlara baksana.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 Sikortaları ödeyemedi. İşçilerin maaşları şöyle. Şurada böyle, şuraya şu kadar borcun, buraya böyle. Adam diyor, ben sana yardım edeyim bari ya. <gülüyor> Ulan 100 tane işçi çalıştırıyorsun ya. Utanmaz adam. Bu adam gelmiş gariban, etmeyi yok. Elektriği ödeyememiş, kesmişler yani. O adamada da ağlanıyor. E şimdi iş iyi derse ne olacak? Vermesi lazım. O zaman ne diyor? İş bozur. Allah da hakikaten bozuyor mu? Bozuyor. Ne zenginler tepe aslak oldu be. Batmaz denen firmalar gümledi gitti. İşte böyle. Allah veriyor dersin. Rabbim beni muhtaç etmiyor dersin. Rızkımızı Allah kefil dersin. Böyle demek lazım. Doğruyu konuşmak lazım canım. Evet. Ve ve'le dülbeği. veled zina çoğalacak. veled zina çoğalmaz mı? Nikah olmayınca ne oluyor? Zina oluyor.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 Bu kadar çocuk. Ve zina çoğalacak. Yaygınlaşacak. Çünkü bu ne demek? Zina çoğalacak. Gıybet yaygınlaşacak. Geçen hafta ne okuduk hadis? Adam diyor oturduğu yerden kalkmaya korkacak. Şimdi kalkarsan başlarlar beni gıybet etme. Oturayım da engelliyim. Geçen hafta o hadisi oku mu? Ne? Gıybet taş olacak. Yani yaygın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 Bak hangi zihbetten kafir olunuz, usunuz, da gider, hepsi gider ha. Hangi zihbet var, adamı münafık yapıyor. Hangi zihbet var, adamı günahkar yapıyor. Hangi zihbet var, serbesttir. Yapılabiliyor. Bunların fıkrıta hükümleri var. Ben zihbet ettim o cevenli, ne yapacağım şimdi? Burada adamın hakkı geçti bize. Onun af olma yönleri var. Duaları var. Adama ulaşmadıysa hüküm başka. Adama ulaştıysa adam üzüldüyse hüküm başka. Bir de gıybet tehlikesine Bursa'da vaaz yaptık bunu. Size kaseti çıktı bu gece. Arz ediliyor. Bugün yetiştirdiler size getirdiler. Şimdi size deseydik ki öyle bir sohbet var dinlerseniz 100 sene yaşama garantili. Yani orada bir formül var. En az 100 sene yaşıyorsunuz. İşte ne kadar ilginç ve cazip bir konu, şu gıybeti dinleyip de, Allah muhafaza deyip de, iki üç gıybeti azaltırsanız, belki tümden bırakmak çok zor gelecek, ama en azından günah olduğunu bilirseniz, en azından ne gıybet, ne dedikodu, ne iftira bunları fark edebilirsiniz, en azından, efendim bu da gıybet mi deyip de dinden çıkmazsanız inşallah, yüz sene yaşayacak reçeteden daha faydalı bir formül size, Der size, sohbet size. Hepiniz dinleyin. Ha, şunlar dinlemesin. Ben hayatta gıybet etmiyorum diyenler boşuna almasın. Ama herkes gıybet ediyorsa, herkes dinlesin. Bir saat sohbet, bir buçuk saat yakınız. E bunda, bu yayılan, yaygınlaşan gıybetten kendimizi sıyıralım inşallah. En aylık yapmayalım, yazık etmeyelim. Bak, sevaplarımızı dağıtmayalım.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 Ama bu gıybetin sonucu ne? Bütün hastalıklardan bela, beter bir musibet. Sevaplarını çöküyor alıyor senden. Yani. Salih amellerinden sıyırıyor seni. Allah'a muhafaza kuru çıkarıyor ahirete. Ve yu'zame Rabbul mal minciyeti mali. Zenginlere zengin diye hürmet edilecek. Bu var değil mi? Men ganiye li zinâh Gehbet zuladıri. Hadis-i Şeriften usul buyuruyor. Bir adam zengindir diye ona saygı gösterenlerin dininin üçte ikisi gider. Bu hadis-i şerif mektubatta İmam-ı çok zikreder. Zenginlerin baş köşelerinde baklava yemektense diyor, dervişlerin soğuktasında kuru lokmayı tercih et. Efendim, çünkü burada ya ben o adama zengin din diye hürmet etmiyorum ya Efendim İslam'a hizmet ettiği için hürmet ediyorum. Diyorsun ama burada farkları ayrım yapabilmek lazım. Ben demiyorum ki hep zenginlere saygı gösteren ha bir adam zengindir ama bir fazileti vardır ayrıyetten parasından başka. Nesi vardır? İlmi vardır. Nesi vardır? Hafızdır. Nesi vardır? Hocadır. Nesi vardır? Yaşlıdır. Nesi vardır? Dayındır. Nesi vardır? Amcandır. Babandır. Bunlar ayrı şeyler. Ama sırf zengindir diye hürmet edenin dininin üstü Yamağa gider. İşte kıyamete yakın boğulacak. Kürk, kürk, kürk. Nasıl ettin canım? Kürk Tak Saldırdı kürkün ucunu çorbaya ya He? Kürkün ucunu çorbaya soktu. Ya kürküm ye ne demek? Kürkçü kür geldik dedi hiç itibar yok. Kürkle geldik başka şey yok O zaman dedi bu kürk yemesi lazım bu yemeği şimdi. E şimdi adam Toğan'la Şahin'le gezene yapılan değer başka? Jiple, Mercedes'ten, gelene yapılan hürvet? Başka? Üzerindeki kılık kıyafete bakılarak yapılan saygı? Başka? Millet böyle tamamen dünyaya kitlenmiş. Varsa dünya yoksa dünya. Mal. Yine hadis fil şerif <gülüyor> camilerde sesler yükselecek. Bu hadiste de geçiyor. Bağırış, çağırış, konuşma, görüşme, toplantı Camiler Allah ibadet için inşa edil Başka gayelere Münker, <gülüyor> İslam'ı yaşamayan, Kur'an'a ters düşen adamlar üste çıkacak. Zeytinyağı gibi, köpük gibi. İslam'ı yaşayan maruf ehli gizlenecek, sönüp kalacak, hasta kalacak. Öyle mi? Ve yazharal bina, bir de yapılar çoğalacak. Bina çok, şimdi görmüyor musun?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 cehennemde hapishaneye düşersek ne yapacağız da bizi kurtarabilir ya i̇şte yaklaşan yaklaştı bunu gösteriyor bu alametler daha okunacak Allah Teala fazlu keremiyle dinlediğimiz hadis-i şeriflerin bereketini ikimize işlettirsin o tesirle bizi bu musibetlerden neslimizi de kurtarsın inşallah Ay. Muhammed Mustafa'yı dinledik sallallahu aleyhi ve sellem o kadar yerlerden geldiniz evlerinize geciktiniz kiminiz yemek bile yemediniz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 Evet. Şimdi efendi kardeşlerimiz size duyurduğumuz kabirle ilgili kaset zaten var ama almak isteyenler az bir şey var alabilirler. Kabirle ilgili iki kaset halinde. Yalnız mutlaka gıybet ve kefareti gıybetin tarifi nedir? İnsanı gavur eden hangisidir? Hepsini öğrenin. Kefareti nedir? Yani bu bir derttir. Derttir demek teşhistir. Tedavi olmadıktan sonra teşhis para etmez. Yani doktora gidiyorsun. Doktor diyor ki sende şu var. Doktor da ilacı ne? Ben diyor bilmiyorum ama sende bu var. Böyle bir tedavi olmadan teşhise kimse gitmez. Biz size diyoruz gıybet nedir? kefareti nedir? Bunu, bu kaseti mutlaka dinliyorsunuz. Bir de Üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretlerimizin İrşadül Müridin seni tekrar çıkarıyoruz. Buyurdu ki bundan insanlar istifade edecekler bu söz yere düşmez dua yapıyor buyuruyor ki kim bu müritleri irşat kitabını okursa Allah Teala bedenini ruhunu nura karketsin ve onun mayasına diyor evliyalık mayasından nasip etsin böyle bir zatın duasını alın inşallah bu irşat kitabını Üstadımız Hazretleri'nin İrşad-ı kitabından istifade edin inşallah şimdi dua edeceğiz Amin deyin, sessiz olun, bağırış çıkartmayın. Ya Rabbi, ey insanları kendisinde şüphe olmayan bir günde toplayacak olan Allah'ımız. Sen sözünü bozmazsın Ya Rabbi. Ve Ya Rabbi bizlerin de kaybettiğimiz tüm değerlerimizi bize iade eyle Ya Rabbi. İçimizde kaybını buldurmadık bir kişi bırakma Ya Rabbi. İçimize şifa vermedik bir hasta bırakma Ya Rabbi. Hidayet eriştirmedik bir dalalette bırakma Ya Rabbi. Derdini gidermedik bir sıkıntılı bırakma Ya Rabbi. Ya Rabbel alemin, ıslah etmedik, şerrine kifayet etmedik bir düşman bırakma ya Rabbi. Ailelerimizi yâreyle, itaatkâr eyleyelim. Şu kadar hadis-i şerifte belirtilen ahir zaman fitneleri, kıyamet yakınında, bu bulan şu hadiseler ortasında yaşadığımız şu olayların şerrinden bizi uzak eyle ya Rabbi. Bu cemaati dinine davetçi eyle, hidayetçi eyle ya Rabbi. Hepsine tesir ver sözlerine ya Rabbi. Duyurdukları çevrelere hidayetler yarat ya Rabbi. Fazbu kereminle sen yoluna yardım edenlere yardım eyle.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 bu kanı durdur Ya Rabbi. Müslümanlara o yapılan zulmü durdur Ya Rabbi. Zalimleri kahreyle mahveyn. Geri döndür husrana uğratarak Ya Rabbel Alemin. Ve ya gayrın nasirin. Amin Ya Rabbel Alemin. Hafızlığa başlayanlara keskin zekalar nasip. İlim okuyanlara faydalı ilimler nasip eyle. Salih ameller nasip eyle. Din için okumak nasip eyle. Bütün bu cemaatlarımızı şu sohbetlere gelmekle dini tahsil yoluna gelenlere kaydeyle eyle Ya Rabbi. İlim yoluna gelenlere cennet yolunu kolay eyle ya Amin. Vaat ettiğim müjdelere nail eyle ya Rabbi. Amin. Cennetini istiyoruz bize nasip eyle. Cennetini yaklaştıran inanç ve amellere muvaffak eyle. Amin. Ateşinden sana sığınıyoruz. Dayanılmaz azabın ya Rabbi. Biz sana sığındık. Bizi muhafaza eyle. Biz sana iman ettik. Kur'an'a iman ettik ya Rabbi. Habibine inandık ya Rabbi. Bizi dinden dördün döndürme ya Rabbi. Kalplerimizi kaydırma yarım. Bizi caydırma ya Rabbi. Bizi şüphelere vesvesele koyma ya Rabbi. İnsanların, cinlerin, şeytanların, şenlerimizi muhafaza ele ya Rabbi. Ya Rabbi bu kardeşlerimiz buradan dağılmadan ne muratları varsa kalplerinde tuttukları dilekleriyle hayırla döndür ya Rabbi. Af olarak çıkart ya Rabbi. Amin diyenleri ne arıca heyminden azadey. Amin. Hümmet Daha ve Yasin ve Selamü Aleyhisselam. Hamdülük ya Rabbi'l-Alemî. Kanser hastaları ve şair hastaları şifası için El Fatiha. Hamdülillah Rabbi'l Ya'leminen Rahman ve Helin. Ya Rabbi, ya Rabbi, nam salim hazim habob